145 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, İskenderiye Kralı Mukavkıs'a mektup göndermesi Hazreti Peygamber, Hatip bin Ebi Belta'yı İskenderiye Kralı Mukavkıs'a gönderdi, Hatip, Hazreti Peygamberin mektubunu ona verdi, o mektubu öptü ve Hatip'e de ikramda bulundu, onu güzelce ağırladı, geri dönen Hatip'le beraber Hazreti Peygamber'e bir aba, eğer ile beraber bir katır ve iki de kariye gönderdi, bu kariyelerden birisi Hazreti Peygamberin oğlu İbrahim'in annesi olan Mariye'dir, diye Diğerini ise Hazreti Peygamber Muhammed bin Kayzel Abdi'ye hediye etti.